Arkası yarın. Müzik Susuz yaz. Beşinci Beşinci bölüm. Müzik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 Zincirliklerine kimseyi yaklaştırmayan koca başların arabı direniş içinde çiftliği öldürür. Arabın öldürülmesinden sonra üç gün geçer. Dördüncü gece veriyle bir arkadaşı ellerinde silahları koca başların girerler. Taralarıyla şeftali, kayısı, zeytin filamlarını gövdelerinden biçerek yerle bir ederlerken Hasan Kocabaş aşılıktan gelen para seslerini yatak üstülerini duyar. Kardeşi Osmanı uyandırır. İki kardeş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 Evlenimin ilk günlerinden biri Hasan'ın kendisinde gözü olduğunu sevilmektedir Geceleri damdaki bölmesinde ardını odun da yatar, Hasan'a hiçbir zaman güvenemez. Enli oğluma ne?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 Haftaya on beş güne kalmak yine geliriz. Canım biriktediği varsa söyle. Hemşevin para girdi. Yine gelirim. Tamam. Sizlere gördüğüm yeter. Osman Koca var. Yürü. Hadi. Sen evde olmam da nerede olurum? Gidecek yerim mi var? Osman, Gerdin Aydın, Osmanlı Mete. Mete kimdi? Benim kisi köye indiydi. idi. bu posta bakkala bırakmış. Aşk. Bakkal komşuyuz diye beni sinerim. Mete, al. Ama ne yapayım? Hiçbir şey okumam, yazmam olsaydı canım yanmazdı. Bir zahmet açıdatı sana. Kaynır nerede? Adresi Ağanın adını yazmış. Derba açayım. Mı? Hele aç sen aç. İn meraktan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 Allah yardımcın olsun. Bak bakalım. Mektubu ne zaman yazmış? İçime bir korku düştü. Üç Eylül salı diyor. Bugün günlerden salı değil mi? Hı, mektubu yazalı haftası dolmuş. Mektubu bakkalda bekledi kaldı desene. Şimdi gider Osmanlı cezaevinde bulamazsak yanarım. Bütün Hı, bütün yanarım. O, hemen birden umursuzlanma. En son ne zaman görüşmüştünüz? O aslına söz geçiren kim? Mektubunda Osmanlı diyor ya. Okudun.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 Ah, İngilizler, Karın ağzına nasıl katlanır? Şimdi biripten bir anda susuyun, Allah Allah, Allah, <gülüyor> senin kim? Osmanlı öldü diye kim? Osmanlı elini kim? Kim? <gülüyor> Osman'ı vurmaya kıyar ki. Yalan. Kim kıyar kiminini varırsa... ...Yeyiz Osman'ı mı vurur? Ya ne kadar kötü olsa... ...kötünün böyle küçük var. Kim Kimden duydun? Babalığım köyde duymuş. Kasabadan <gülüyor> dönerlerdi öyle mi? Ne istiyorsun? Sen kasabadan geldin duymadın mı? Benim acım senden geri kalır mı?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 ...Oslan Kocabaş adında katilden hükümlü bir mahkum... ...kavga sırasında şişle öldürüldü. <gülüyor> Mutlandım. Sana diyemedim. Yazılan bozulur mu? Adrail'in zulmü. Burası nereye? Varsa nereye? Ne bileyim? Allah'ım sabırlar versin. <gülüyor> Sabra neydi? Direğim yıkıldı. Yerle bir oldum.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 İşte gem kalma susuz yaz sürekli oyunumuzun 5. bölümüne dinlediniz.